Ramazanda nasıl anlamalıyız? Kulluk nedirle bir başlayalım? Özellikle bu ay e, biz kul olarak neler yapmalıyız? Talebelik yıllarımızda Şerhül Emali diye bir eser okutmuşlardı bize. Orada çok güzel bir ibare geçmişti Ali Ülkari Hazretlerinin kulluğu anlatan. Ben o yıllardan beri hiç unutmadım bunu. Çok etkilendiğim bir şeydi. Kulluk ibadet etmek değildir. Kulluk Allah'tan gelen her şeye razı olmaktır. Bu yüzden ahirette ibadet yok ama kulluğa devam edeceğiz cennette de cehennemde de cennete de gitsek ibadet yok namaz abdest yok oruç yok ama yine Allah'ın kullarıyız o yüzden hakiki manada kul olabilmeyin meselesinin özü Allah'tan gelen her şeye razı olmak bolluğa da darlığa da asıl kulluğun özü bu çok ibadet etmek çok namaz kılmak çok oruç tutmak kulluğun kaliteliliği değil tabii ki bir süsüdür ayrı bir şey o ama Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bir tane ait hadis yoktur. En çok namaz kılanlar önce cennete girecek diye. En çok oruç tutanlar önce cennete girecek diye ama önce güzel ahlaklılar cennete girecek diye ayette var hadislerde mevcut. Ve Efendimiz Aleyhisselam ben size çok namaz kılmayı öğretmeye geldim demiyor. Ben size güzel ahlakı tamamlamaya geldim buyuruyor. Kulluk Allah'tan gelen her şeye rıza sahibi olmaktır. Bu kulluğun en ince makamıdır. Bunun dışında ibadetleri de işte bu rıza makamının yanında bir süs aracı olarak kullanmak, kendi gücümüzü telef etmeye, etmeden, usanma ve bıkkınma, bıkkınlık getirmeden, beş vakit ibadetlerimizi, Ramazan orucumuzu e, yapabiliyorsak, nafile ibadetlerle süsleyerek, usanma noktasına gelip de, şeytanın oyununa düşmeden, yani adam çok namaz kılıyor, kılıyor, şeytan böyle hani sağdan yaklaşır sözü budur. Evet, evet. Namazını kıl, kıl, nafile kıl, evvabin kıl, duha kıl, gece kak kıl, kaza kıl, of diye bıktırıp, sonra hadi öğleni de kaçırsan, da dedirttiriyor şeytan.